Kaydı da başlattım, bunu yarın Ayasya Twitter'dan Yarısını dinleyip çıkacak durumdaysanız Yarın dinlersiniz tamamını. Ya bu şarkı aslında e, Çok sigara içimli bir şarkı Arada da açabilirdik Daha sigara içimlik şarkılar var yani daha, daha güzel bir. Bebek var mesela Aynen, Pilli Bebek ne? Hı. Sigara içelim mi? Sigara içelim mi? İçelim. i̇çelim, içelim. İyi içmeyelim. Ver mı kapını ya? Ver ver. Nasıl kendini tabi? Ben isim, isim daha önceden kullandım mı hatırlamıyorum açıkçası Bilmiyorum. ama. Utku, Utku'ya erkek değil mi? İfşa olmayan kalmadı harbiden. Aynen. <gülüyor> <dedim hala. gülüyor> Öyle mi? Hala, hala İsim neydi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ses bir ifşa olmadığını söylüyor. Bugün de ifşa etmenin anlamı yok herhalde. Öyle düşünüyorum. O zaman İsmail, helvayı bir kenara bırakırsak... <gülüyor> <gülüyor> Bırakamıyorum ya. <gülüyor> Üzerinize afiyet, biraz güzel olmuş da. Hmm, güzel bir... Tugay abiye bir teşekkürlerimizi <gülüyor> iletiyoruz buradan. Oradan bir yazı geldi galiba ne Ey diyor? be Biri çok güzel şey yazmış da çok evet. okumuza gitti Okuyamayacağımız bir şey şu an ortamdan dolayı Öyle Biliyorum mi? Evet. Oradan... Okuyabiliriz herhalde <gülüyor> Smile <gülüyor> Bu kadar ara verdik hmm. Bu kadar bekledik Seyirciler dinleyenler bilmiyorsa da Uzun bir süre rakı içmedik değil mi? Tam 22. hafta 22. hafta Ve şu anda içiyorum yani Şu anda da <gülüyor> üzerinize afiyet Rıfımızı biraz yudumluyoruz Ne hissediyorsun ya hani Ona sanki şeymiş gibi geliyor İnsan çocuğundan 22 hafta ayrılmış <gülüyor> Yok be o kadar O kadar ya O kadar değil mi? He o kadar Tam o kadar Sen de bittin Ne Peki yayın özlemiş <gülüyor> misiniz ya? Ses bir ses ki. <gülüyor> Özellik tabi Çok özlemişim ya. Valla. Ya salak oldum zaten. Ya bir ne diyeceğimi bilemedim falan. Ses bir sert girdi ama ondandır o. <gülüyor> <gülüyor> aldı elime. Biz kapanışı çok e, şey yaptık, çok güzel yaptık. Tadı damağımızda kaldı açıkçası. Ya, Aslında, kapanış efsaneydi ya. Kapanış yayını gerçekten Ama kimse güzeldi. bilmiyordu kapanış olduğumuzu. Biz de Biz, Biz de bilmiyorduk. bilmiyorduk. Aslında o son yayın değildi de son yayın Yeniden olmak zorunda kaldı. Yedi. Aynen. Hı -hı. Yani 22. yayımız da yani. bitirecektik. 22. 22. yayınımız... 22 ikincide şey oldu. Aynen öyle. Bundan sonra bugün hangi gün? Pazartes. 22. Pazartesi. <gülüyor> Pazartes. Ya evet tamam. Bundan sonra her pazartesi saat 22:22'de yayındayız. E o zaman hayırlı, olsun hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bu arada geleceksiniz gel. gel. bu sürekli? Özellikle senin bir telefondan bağlanma skandalı var. <gülüyor> hiçbir şey anlaşılmıyor. Sırf bir cızır cızır. Bir Sivisnek karışıyor. Nihat'la yani. <gülüyor> <gülüyor> Sivisnek 2. Abi öyle demiyorum. Bana da oldu ya. Nihayet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İnsan üzülüyor yani. Ya ama <gülüyor> yapacak... Ne? <gülüyor> ya. Teknik altyapımız yetersiz abi. Ya altyapımız yetersiz ama... Teknik ekibi laf yok ya. Teknik ekibi neyse yok. Ama <gülüyor> biz böyle gayet yeterliyiz ya. Aramayın oğlum beni bir daha. <gülüyor> Ararsanız açmam. Ben bu masadan yani. bahsediyorum ya. Masa gayet Masa lezzetli. Masa Aynen öyle ya. Yani. Masa... Hatta... Hatta bir ufak misafirimiz de var ya. Yani. Ufak. Baya ufak. ufak. <gülüyor> <gülüyor> Kocaman kafası varmış. <gülüyor> Allah Allah. Köpek kendisi söyleme gereği duyduk çünkü. Birazdan mikrofonu şey cevap Sen <gülüyor> bir, bir cevap hakkı doldurdukdan. Aynen öyle bir cevap. Sıkıldık. Tabii beş ay boyunca uzak kalınca. İnsan ne konuştuğunu Uzak kalmış, peki bu beş ay boyunca neler geldi size ya? Ne aldılar ne dediler, ne sordular, ne söylediler, ne, söylediler? ne ağladılar, Ne <gülüyor> dediler? <gülüyor> ne dediler? Ya tabi bizim böyle ağır panatik dinleyenlerimiz var yani, dinliyorlar. Çok yani, sağ olsun. Sık sık yazıldı yani neredesiniz, bir ara yayın yapan iki kişi vardı, onlar nerede. E, tabii hoşumuza da gitmedi değil şimdi yani. Sürekli sizi arayan birileri olması gayet hoş bir şey. Ama korkuttu da. Kesinlikle. Ya şimdi biz tekrar yayına döneceğiz, bu adamlar acaba eskiden olduğumuz... Çünkü bir değişim geçti. Yani bir değiştik, üstümüzden şeyler geçti yani. Helva efsane ya. Oğlum helva helva diye insanların bir şey yapmıyor. Yalnız şey oldu şimdi. Helva efsane kutu. Hani e, Flash TV'de bana hani bir tane bir yerleri gidip gören sonra bir ikiye <gülüyor> neymiş adam vardı ya. Eski miydi neydi? Bugün <gülüyor> Foça'dayız. Foca, Foça bokayla insan. Foça'nın meşhur <gülüyor> yiyeceği olan helvayı test ediyoruz. Ya o değil de ilk hı, defa değil. sanırım bu adam gibi bir yerde yani bir dışarıda. hepimiz birlikte böyle herkesin yüzü gülüyor uzun süredir ve ilk defa böyle bir ortam yakalayabildik ben çok mutluyum açıkçası köpek daha çok rağbet görüyor abi <gülüyor> yani. Cem bütün ilgiyi topladı yani <gülüyor> yok mu biz sözü olan ya. Kimsenin yok mu? Sigaram var. Sigara molası. Sigara molası şey, mı? Tamam bir sigara molası tamam, verelim. sigara içelim, zihnimiz açısın diye bir öneri geldi. Kabul ediyoruz. Ne geliyor? Kalsın mı? Kalsın mı oluyor? Bitecek ama. Sigara içim azından. Ne helvaymış be. Ya <gülüyor> kusura bakma. <gülüyor> vallahi, ama vallahi çok özür dilerim. Yani. Ciden çok özür dilerim. <gülüyor> Oğlum kavga çıkıyor burada. <gülüyor> <gülüyor> Sakin, bana kalsın o <gülüyor> <gülüyor> Öyle de mi? Değil. <gülüyor> evet, bir bir kelime daha varmış. Biz bir sigar arasına gidiyoruz o zaman. Ne çalsın? Arkasından? Billy Bebek. <gülüyor> Jungleps var. Fake çalabiliriz. Jungleps. <gülüyor> Bu şarkı devam etsin ama onun Hı -hı. üstüne çalsın. Tamam. Bir dinleyeceğim mi bize? Aç bir dinleyelim nasıl gidiyor ses? Hmm. Şu an yok. Biz ne sorduk ki? Hmm. Aç da bak oğlum. Boş ver abi şimdi sına bakalım. Olum diyorum ben işte hep. Böyle Aynen, bir yani, wifi ya. Ya. Bak, O açılacak Ben diyorum ya hep Böyle bir para kazanayım Sonra bir balıkçı teknesi alacağım Poço'ya yerleşeceğim Ne? Ne söyledim <gülüyor> ben sana? <gülüyor> ne <onu> söyledim? <artık? gülüyor> Koptu da interneti Çok da güzel çekiyor aslında Allah'ım çok çekiyor Neyde? Şşşşş İlla açacak bir üçgeden ya Aç Ş Şarjı anlayabilecek bura Evet Ya aç koyarım Karjı yerine alın Ben açamıyorum ki oğlum ne? Benim kırıldı Bir yerini alma şansımız var mı? Hmm. Senin ne? telefonda var mı? Var da... Kaydetmiyor musun? Hayır, benim telefon... Kay Kaydediyor da... Aşıyamam mı? Aşıyamam şey... Konuşam. mı? Konuşamıyorum bile telefonda. Şuan tekrar girdi. De... Şuan sıkıntı gibi duruyor. Şuan sıkıntı yok gibi duruyor. Neresi biraz olaylı işti? Asancak ya, böyleyse işte biraz olaylı olmuş. Ama dün Doru kanka dört tane badigat buldum sokan sonunda. Oluyoruz da Doru Doru'un yanına koşacaklar. Gel <gülüyor> güzelliğine bakanın Allah. ışıkta ama bu bildiğiniz ya Allah'a teşekkür ederim evet. bildiğiniz fakir şeyden de ama hani birazcık Gerçekten var bir da çok önemliydi. Ben daha aidan ama çıkması geç kalmamızdan önemli. Şey önemli parça yetiştiniz. Ama Allah bazı şeyler öyle önce daha tatlı oldu. Yani açarsınız telefonundan işte kesile Gelin. kesile Açam dinlersiniz. Aynen. Şöyle olacağını bile bile. Hatta şey meşhurdur ya. Şu an yolda olan e, sahilde her abim e, Hı -hı. Ahmet abi ailesine klas belasız yazın var diyorlar. Beymen adı gibi. Abi. <gülüyor> aynen abi. Hatta şimdi onların onların için yalnız. bir şarkı çalıyorum. Merve ucu için adamlar çalıyor. Kadar, o kadar büyük bir kamyoncu abimiz. Güzel bir şey. 10 tamam, değilim, şu kopma işini. Çok kişi varken. <gülüyor> Birazdan söyleyeceğiz. <gülüyor> söyle. Söyle. Bu arada bulunduğumuz e, yerdeki internet çekimden dolayı ara sıra kopuyormuşuz. E, Kesilmeler oluyormuş. Yani bunu biraz yine çekmenizi rica edeceğiz çünkü. Bir gerçekten... de bize bildirin. Bir de bize bildirin. Koptunuz diyin yani. Aynen. Ben kontrol etmeye çalışıyorum ama size yayın biraz geç gittiğinden böyle bir sıkıntı oluyor. Anında halletmeye çalışacağım. Yine kalın. Devam edeceğiz. Sende bir sorun yok abi. Windows Media Player'dan dinleyen abi. Ya da arkadaş. Bir de hani bu programda şiir, hani bu programda rakı. rakı var. Abiniz bildirin. Tebrik edin din. <gülüyor> eyvallah, edendi. eyvallah. Ya şey, aslında neydi onun adı? Bana bir şiir yolladı bir. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Sen Ümit Yaşar'ın dizelerini göndermiş de birazdan okuyacağım onları. Şimdi. Okuyacağım. Evet. Şimdi ne yapıyoruz burada? İyi, şarkı devam etsin. Şarkı devam etsin. Evet. Şarkı devam etsin, bizim uğurlamamız gereken misafirlerimiz var burada. Ardından geri döneceğiz. Oh! İşte ara böyle biridir. Hayda! Ara böyle bildir. Biz Bizde aralar böyle. Yalnız bu kısa. Zer, Abi dedim de Abi yemin ediyorum bir diziyi 5 kere bitirmedim ben hayatımda. Ve liseden sonra 10. sınıftan e sonra, e sonra. Ben rahat koyayım mı? Hah. E 10. sınıftan sonra, sonra koy koy. Ben bir daha izleyeceğim. Dedim ki jilet amek. E, Sevdimiz de abimizdi. En jante adam da adabı gevmesini çok iyi bilirdi. Ben bilmem. Mesela ben bilmem. Çok gülerdi. Ben bilmem. Ata kapı ay kapıdaki ahmet, çocuk Abi köye para verdi Sırtını da verdi Ben dönmem Bizde para masaya koymuş Herkes ihtiyacı kazanır Herkes istediği kadar alır <gülüyor> Sonra neydi? Jilet, Jilet abim Sevdiğimizi de abim evet, Jilet abim sil silahını adamına taşıtırdı Ben silahımı saklamam <gülüyor> Yani benim güzel kardeşim Jilet Ahmet artık yok ben Namist, ben arkadaşlara sırtımı yasladığımda şöyle ben arkadaşlara sırtımı yasladığımda şöyle bir ben arkadaşlara sırtımı yasladığımda şöyle bir ben arkadaşlara sırtımı yasladığımda şöyle bir ben arkadaşlara sırtımı bir ben arkadaşlara sırtımı yasladığımda şöyle bir ben bir ben arkadaşlara bir selfie arkadaşlara ya. Hımmmm Birazdan evet. kapatıyorsunuz Pardon Birazdan kapatıyor. kapatıyorsunuz Kaçta sen abi Bittiği olarak bak evet. Yok seni ikaz Ama sen çekceksin Oradan çekceksin çek evet. yani Şunu elden uzatır mısın bir sevgi duvarı Şirin Yürü Sana ne Bir Görüşürüz. bakın <gülüyor> ya bir dakika öpeceğim seni. Evet. Şuraya bak. <gülüyor> öpeceğim. <diyeyim. gülüyor> erken, tamam. Hadi. Öp. Kapıyı doğru. gel gel. Burusa çık. ne kadar tartışıyorsun. Seni böyle git. musun? Evet abi. Diğer tarafa bakacağım Liga. Çek abi. O resimler Ne oğlum O ben de on Evet. Yürü, yürü, Hayır. bakın. Oooo! Aaaa! Aman, şarkıya bak. Sen bir ömrüm yapıcısın Ramiz'in çarkısı Selma İnel Selma Yine bir kara sevda <gülüyor> Yok böyle bir kara sevda <gülüyor> ha, Böyle <gülüyor> bir kara, <gülüyor> kara sevda <seyre. kara>, <gülüyor> <herkes burada. gülüyor> Kanka onun yeri kale Aynen ben niye öyle geçiyordun? Sen, sen mi o yoksa yalnızlığım karşına mıydı? Karşına geleyim tam karşına Kör karanlıklarda açardım paslı gözlerimizi Kaka şu at sen İlimizde akşamdan kalma bir süre Kaleye saklıyorum içi gülü Sen bir lavaboya gidip geleyim Tamam Ben Ama de geleyim ya dur Ben geleceğim yayınlarını Konuşacağım mı lan? Onu neyden bilmem ki ben neyden bilmiyorum. Konuşursun ya. Yani ortam çok güzel falan konuşmam. Allah. Yarışmacı arkadaşlar, <gülüyor> Şerler diliyorum. Gizim ilerleyen saatlerinde size bir türkçe söyleyeceğim falan diye. Ama söyleme. Yayın... <gülüyor> arkadaşlar yayından kopuyoruz da. Yayında mı? <gülüyor> Bağlantıda bir sorun var. <gülüyor> Yayında olabilir. Yayında. Senca ne geçmesin? Ses. Şiir okuyacağım, bak şiir okuyacağım. Öyle de, tamam mı? Neyi? <gülüyor> ses, <gülüyor> ses. Efendim? Şiir ses. Ha, ya, girdik. Yayındayız. Al. Biraz daha, biraz daha. Değil. Tam şiir okuyacaksın oğlum. Şiiri birazdan okursun tekrar. <gülüyor> Al. Yayınla mı? Yayınla. Merhaba arkadaşlar. Şu an Fokai ortam çok güzel. Ee, i̇lk kez e, İsmail, e, ilk kez e, yayına katılıyorum. Ee, bakalım heyecanlıyım birazcık. Bakalım elimi aldım. <gülüyor> bir şeyler söyleyecek misin dediler. Bakalım yani ortam güzel. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum açıkçası. Helva efsaneydi. Zaten muhabbeti helvadan döndürdük değil mi İsmail? <gülüyor> <gülüyor> Helva yani cidden efsaneydi. Bizi, Size tavsiye ederim buranın helvasını, her şeyini. Ortam güzel, başka söyleyecek bir şeyim yok. Bir Gecenin ilerleyen saatlerinde de bir şiir okumayı isterim İsmail. Okursunuz ya. Şiir, aslında Aysu yolladı bana bir tane şiir ama okuyamadık. Bunu ben bir okuyayım. Bir de mesajlar geliyor, onları göremiyorum. Birazdan ama. Can Yücel'den Sevgi Duvar'ın okuyacağım İsmail. Tamamdır. Resmime bakamaz oldum. Uykulardan korkuyorum artık. Utanıyorum odamdaki bütün eşyalardan. Şu sedir hala gelip oturmanı bekliyor. Şu ayna karşında güzelliğini seyretmeni. Şu kade, dudaklarıma değebilmek için duruyor masada. Ve şu sanat geldiğin anda durabilir sevincin Zaman çıldırabilir. Çünkü benim dünyamda Ölümsüzlük Seni Sevmek demek Demiş. Müthişer olacağım. İyi Çok iyi demiş ya Hala o mi? çok bekledik. De. Çok bekledik. Çok bekledik. Ya bekledik de İyi ki beklemiş miyiz? Ya şimdi bu kanalı beklemekle geçiyor biz. Hı. Yani eğer bugün mevzu şu rakıyı beklemekte, 22 Haziran'ı beklemekte, şu masayı beklemekte mevzu iki beklemişiz. Ama Neyi beklediğine göre de çok değişir dinleyeceğim abi. Hani beklemeye değer şeyler vardır, beğenmeyen şeyler vardır abi. Her şey için iyi ki bekledik diyemez insan. Zaten beklediği her şeyde kavuşamıyor herhalde değil mi? Aslında bazen kavuşamayacağını bildiği şeyleri de bekliyor insan. Bildiğinden mi bekliyor? Çünkü imkansız her zaman çekilir. Çünkü ya ses bir imkansız. diyor ki çünkü imkansız her zaman çekicidir. Yani çekici olan Her şey imkansız değildir Hayır. Onu biliyoruz zaten Çekici olan her şey imkansız olmayabilir ama imkansız olan her şey çekilir Bu arasında gerçekten farklı Bence imkan olan her şey çekilir abi. Değildir Mesela zirveden konuştuk değil mi önceden zirve, hmm. Bir zirveden bahsediyoruz. Zirve, düşününce zirvede tek kişi olur. Senin orada olma ihtimalin gayet imkansıza yakın bir şey. Ama orada olmak istedin. Kim çekici geliyor sana? İşte sana kanıt. İmkansız çekici gelir. Şimdi senin bu rekadan da nasıl söyleyeyim? Ee, yok, duyulmasın. Öyle söyleyeyim. Söyle. Bir şey olmam, imkansız değil mi? Öyle bir adam değil. Çekici mi? Hı bahşim sen çok çok değil abi hani keşke olsaydın bu da bir imkan fikirlerden bahsediyoruz ya o da bir fikir o da bir fikir mi evet biyolojik bir şey mi o da bir fikir ama şu anda bir fikir yani imkan her imkansız şey... çekici değil mi her imkansız çekici İm... mi ya? ya imkan değil değil mi kesinlikle değil tamam, bence he. değil yani her diye genellememek ya ama imkansız çekicidir şimdi onu da reddedemem yani, yani. Ya bir şiir yollamışlardı bana yine biraz iki dakika sonra onu da okuyacağım da bu mesajlar bana hiç gelmiyor. Allah'ın üstüne bağlayın O zaman okuyayım. şey Yaren yazmış bu şiiri ben tanımıyorum Hayır. onu. Şimdi okuyacağım şiiri. Yani, yani. Evet. Aha. O kendi yazdığı şiir. Evet. Evet, evet. Güzel, okuyalım, oku bakalım. Dinleyelim. Canı çıktı, ağlamaktan kadının uykuları kaçıp gözlerinin altı çöktü. Savruldukça savruldu. Gülerken gözlerinin içi gülen kadının ağlarken tarihatları dualarla tanrıya ulaştı. Savruldukça savruldu. Saçlarında papatyalar takılacak, gülüşüne şiirler yazılacak, acısına romanlar döşenecek kadının içi yandı içi. Yine de bakmadı arkasına. Gülüşünü bavulunu, şiirlerinde cebine koydu. Hayallerini adamın yokluğuna, aşkını ise gidişine feda etti. Canının içi canını yaktı kadının. Yine de vazgeçmedi canım Canını söktü, öyle devam etti sapmış olduğu yoluna. Canını söktü, öyle devam etti yoluna. Bazen katılıyorum bu yazılan satırlara, bazen de hiç katılmıyorum. Yani bazı kadınlar için geçerlidir, bazı çok kadınlar için yazmış. geçerli değil. Eline sağlık. Eline sağlık, gerçekten çok güzel yazmışsın. Etkileyici. Gayet etkileyici diye bir yorum geldi buradan. Ben yalan söyleyeyim. Ya bu Connect'tan mesajlar gelmiyor Şeyden yazsanız ha geldi Kaçırdım isterse saygısızlık olsun Şiir güzel değil E hayırlısı Ben beğendim Şiirlerini bavula koymuş Ben Şiirlerini cebine koymuş Çok iyiymiş şiir Mutluluk getirmez ya. Mutluluk hiçbir ya. şey mutluluk getirmez aslında. Bir daha Neden söylüyor? Yani cebinde bir şiir taşıması insanı mutluluk katar mı onu? Sen yani. yok Senin katmaz. Ne ya mutluluk? Sen cebinde bir şey taşıyorsun mu? Var mı öyle bir? Şey? Koyar bir su vardı var mı? Muraşma. E, mutluluk getirecek Getir mi? Getirmiyor. Bazen bazı şeyleri mutluluk getirsin diye yapmaz. Bunu da konuşmuştuk değil mi? Hı -hı. Neden peki? Yani bazı bazen bazı şeyleri yapmak zorunda olduğun için yaparsın ses bir. Ben de bazı bazı şeyleri yapmak için yaparsın. Sadece sevdiğin için yaparsın. Ayrıca sevdiğin her şeyde mutluluk getirmez. Ya sen çok seviyorsundur, eyvallah. Ama seni mutlu eden o değildir yani. Sana acı veren odur, o yüzden seviyorsundur belki. Seviyorsun? E seviyorsundur yani. Peki neden? Çok neden diye sorulmazdı insanı. insan. İnsan olu acıyı neden sever abi? Sonuçta acı bu yani. Hani insan ne ister mutlu olayım. Ya yani bazen bunu söyleyebilmek ister biliyor musun? Ya bir yeter bir mutlu olayım diyebilmek ister. Yani melankoliktir bazıları. Bazıları mutludur. Bazıları umursamazdır. Bazıları öyle görünmek ister. Bazıları değildir. Çünkü acı insan olunu yaşadığının hatırlatanır. Yani bazen mutlu olamıyorsun diye e Bari acı çekeyim de Fark edeyim yaşadığımı dersin e Çünkü bazen mutlu olamazsın Gereken tüm koşullar sağlam sende e Çünkü bazen sen mutlu olamazsın Bunun nedeni yok Sana mı geliyor bu sesi? Öyle mi? Sayın dinleyen ne diyor bu konuda? Sayın dinleyen... Hemen bir chat baksa da mısın? Güzel mesajlar gelmiş buradan. Buraya es geçmiştik. Evet, kusura bakmayın. Yayındakilerin isimleri neler? Başını kaçırdım özellikle için bence. Yayındakilerin isimleri... Yarın... İsmail. İsmail, ses 2. Ben ses 1. Arkut var. <gülüyor> Diyet yapmaya çalışıyorum konuya evet uzaklaşırsanız mı evet. kusura bakma. Atahan var, meriç var, rakı var, rakı <gülüyor> var, Egeni eyvallah, şey var, helva <gülüyor> var, sigara var, sigara, sigara var. var bol bol, bol sigara bol var. Diyor. Ya sigara için ya. Ölü sigara var. İçki için. Ölüyorlar. Bana ses veya diğeri diyebilirsiniz sıkıntı değil şimdi. Çet bak seniz bakın diğeri de diye ses biri tercih ediyorum bu şekilde çekicidir diye bir yanıt gelmiş. çekicidir tabii ya, m hani bazen mutluluktan daha çekicidir hatta. Yani bazen oturup bir duble rakı içerken konuşabileceğin acılarının olması imkansızdır. İmkansız da çekicidir. Mutsuzluk da çekicidir yani. Ya hele ki şöyle bir ruhum varsa yani. Mutsuzluk çekici değildir Kendini kandırmadır şey, için? Kendini kandırdığı için mi Mutsuzdur yani Hayır Mutlu olmasını bilmediği için Mutsuzdur Ve Mutsuz olduğu için de Bu mutsuzluğu kabul edebilmesi için Bunu çekici olduğuna kendi inandırır Ya ben seviyorum Bunu der ama sevmez çünkü eğer sevdiği bir durumda olsaydı zaten mutsuz olmazdı. Aynısın. Şey. Yani ne dediğimi unuttum da insan mutsuz olur dediği gibi için. Mutlu olmasını bilmediğinden dolayıdır belki de. Ve mutsuz olduğu için bu durumu da kabullenir. Ve bu durumu sevilmesi için kendi mutsuzluğun çekici olduğuna inanmıyor. Ama şöyle bir şey var. Mutsuzluğun çekici olduğuna inanan bir insan hani sevdiği bir durumla karşı karşıyadır mutsuzlukla. Ki insan sevdiği bir durumla karşı karşıyayken de mutsuz olmaz. Yani büyük bir paradoks çıkıyor burada ortada. Paradoks? Aslında yani ya bir de bir şey diyeceğim. Bölüyorum. Konuyu da böleceğim de. Şu da oku, şu da geldi. Bırakın zamanında. Bir de bürekler de yürüyün. Onu birazdan okuyacağım da. Ya şöyle yapın, böyle yapın. Şunu söyleyeyim. Tavsiye vermeyin. Onu yapın, bunu yapın. Yani işinden çıkamayız yani. Aynen öyle ya. Hani muhabbet, sohbet takılıyoruz. Sen şey yapma. Sen eyvallah güzel yorumlar doğal yapıyorsun. Doğal ilerledi. Bu zamandan sonra doğal Aynen, bir Aynen yani yön vereceksiniz ama yani kesin çizgiler e, keyif kaçırtabilecek şeyler oluyor. Olabiliyor. Aynen. Ne diyorduk ya? Ha şey. İnsan kendinin farkına doğru, varmak doğru. için mutsuzluğu tercih ediyor bazen. Çünkü gerçekten bir insanın kim olduğunu, ne olduğunu mutsuz olduğunda anlıyor. Kendini buluyor yani insan mutlu olduğunda. Yani biz 5 ay boyunca kendimizi bulduk dedik de toplama. Ne? Buldun mu Bir sen toplamadık. kendini 5 ay boyunca? Bulamadım. Ar arıyorum hala ki 22 dakika devam ediyor. Biz yine mi koptuk? Yani ölüme yaklaşmak için müsünler? Aa yok kuzlan. Al. Şey program dondu. Program mı dondu? Termal dondu? Olabilir. Tamam. Neyse. Devam mi yani sen? siz siz için dediğiniz için evet. içmesinler. Ölüme yaklaşmak için içsinler diyor sevgili. Yani ölüme yaklaşmak için Ne diyor ya? Ben anlamadım abi. Ben de anlamadım. Ben ya. Çok salak insanlardır. Ama... Ney? çok salak insanlarız. Ben sen de çok salak sen de çok. Sesli de çok salak. Evet. Yani burada oturuyoruz, konuşuyoruz o kadar. Ama hiçbir cacık anlamıyoruz. İnsanların yazdıklarını da anlamıyoruz bence. Belki insanlar da <Gülüyor> seni söylediklerini anlamıyordur. Bunu da bilmiyorum. Anlaşamıyoruz ya. İnsanlarla anlaşamıyoruz abi. Aynen öyle ya. Bazen e, öyle hissediyorum ben de. Belki Bazen. de bundan bu hani karamsar bu hali Hani anlaşamıyorsun çünkü Çevrendeki insanlarla bile Anlaştığını sanıyorsun belki de Mesela ben ama anlaşamıyoruz yani Çok iyi tanıyan biri çıktı bizi Ah koptu Hala koptu Salak olduğunuzu biliyordum aslında demiş Baya iyi tanıyor yani Erkut'u koydu ama biri <gülüyor> saldırıya geçtiği zaman koyacağız Erkut'a ver, ver ver ver Erkut'a ver Ver ya ver Aynısını söyle lan Başta girdi Girdik mi? Girdik Kusura bakmayın Ya böyle bakabilir. Öyle mi? Aynen Bir şarkıda çalsa, Yok çalmasın bu güzel e, Şiir var Ha şiir Can Yücel'den Sevgi Doğan okuyacağım şimdi Sen miydin o yoksa yalnızlığın mıydı? Kör karanlıklarda açardık paslı gözlerimizi Elimizde akşamdan kalma bir küfür Salonlar, yasalar sanat sevgileri Derdim günüm insan içine çıkarmaz seni Yakanda bir amonyak çiçeği Yalnızlığım benim, silikli kontesin Ne kadar rezil olursak o kadar iyi Kum kapı meyhanelerine dolandık Önümüzde altın baş, altın zincir Fasulye pilakisi, aramızda görevliler, ekipler, hızır paşalar, Sabahları açıklarda bulurlar leşimi, öyle sıcaktı ki çöpçülerin elleri, Çöpçülerin elleriyle okşardım seni, yalnızlığım benim, süpürge saçtım, Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi, baktım gökte bir kırmızı uçak, Bol çelik, bol yıldız, bol insan, bir gece sevgi duvarını açtık, Düştüğüm yer öyle açık seçik ki Başucunda bir sen varsın Bir de evlen Saymıyorum ölüp ölüp dirittiklerimi Yalnızlığım benim Çoğu Türklerim Ne kadar yalansız yaşarsak O kadar iyi Eyvallah Yavaş Neydi Ne demişti Aç bakayım bir şeyi Yorum yazdı yani? <Gülüyor> İnsanların zaafları vardır ve bu zaaflar doğrusunda mutluluğu seçer Ben on ayda anca buldum Aylar yıllar süren mutluluktan sonra mutluluğu buldum ben de Sen genel olarak insanları anlamıyorsun Tabii mutluluğu bulan bir insan için Mutluluğu bulamayan bir insanı anlaması O konumda biraz imkansız olarak zor olabilir En azından bu senin adına seviniyoruz açıkçası Bence insanın mutsuz olmasının sebebi Kendini iyi tanımaması Yani ne istediğini iyi bilmeyen insan Mutlu, mutsuz olur Mutluluğu yakalayamaz Kendine göre bir e, Arayış içinde olur Ve hiçbir zaman istediğini alamaz İstediğini de bilmiyordur aslında O yüzden mutsuz olur Yani Mutsuzluk için bir sebep yok aslında İnsan kendini tanıdıkça Yani istediklerini yani hedeflerini, hayallerini bildikçe Mutsuz olması için hiçbir sebep yok bence Mutsuz olmak için o kadar güzel sebepler var ki ya Yani mutlu olmak bir hayal, bir hedef, bir amaçsa benim için yani Mutsuz olmak tabi gerçek yani Bir de demiş İstediklerine ulaşamama karamsarlığı ne ha, o Karamsarlık gibi ya da gibi yani, Aynen şimdi öyle. Al. Buna karamsarlık diyebilirsiniz. Ya da bu adam yaşamıştır. Baktı bulamıyor. Çaresizliğe düşmüş diyebilirsiniz. Buna her şey diyebilirsiniz. Abi Allah aşkına özür dilerim böldüm de. İnsanoğlu zaten hani doğuştan sürekli bir şey istiyor. Yani ben şimdi 40 milyarlık bir araba istiyorum. 40 milyarlık arabaya binmikten sonra ya 50 milyarlık bir tane istemeye başlıyor bu sefer. Yani insanoğlu doyumsuz. İnsanoğlun isteği hiçbir zaman bitmiyor. O yüzden hani bütün istediklerine kavuşmuş bir insan var mı abi? tabii ki. Ya yoksa o zaman herkes de vardır bu karamsarlık. Herkes her zaman elindeki'nden daha fazlasını isteyecek. Peki biz bunu kabul etmemeyi mi seçiyoruz? Bu yazılanlar gibi. Bir ya de kabullenip kendimizi böyle karamsarlık dediği noktaya mı düşüyoruz? Abi şimdi şöyle bir şey var. Senin söylediklerini kabul etmezler yazılanlardaki biz kabul etmeyiz ama şimdi mesela benim önlü bir akı var, daha var değil mi? bir bardak var yani. Ben bunun bardak olduğunu kabul etsem de etmesem de bu bir bardak. Yani hani bunu söyledikten sonra insanların bunu kabul edip etmemesi hiçbir şeyi değiştirmez. Gayet evet. verir. Aynen öyle. Sizin mutsuzluklarınız neler? diye bir soru geldi şimdi. Ya benim mutsuzluğum, benim mutsuzluğum şey ya, ben böyle ne yapacağımı bilmiyorum ya. Yani. Ne olurum, böyle bir ay sonra neredeyim, bir ay sonra neredeyim hiç fikrim yok. Ya kimsenin yoktu da hani geleceğe dair hiç bir tahminim yok muhtemelen ben ondan dolayı mutsuz. Mutsuz değilim genel olarak ama o bir ne mutsuzluk anladım. benim için. Neydi ya sorun muydu. neden bu? Sizin Siz bizim mutsuzluklarımız neler? Biz bütün istediklerim, bütün istediklerimize ulaşamamış adamlarız. Zaten kimse ulaşamıyor. Zaten Ama biz daha çok istedik ya. Zaten ya. bütün istediklerine ulaşmak yani ya. imkansız bir şey ya. Yani. <gülüyor> Hangi istediğine ulaştım? Abi 22 Haziran'da Foça'da doğmak istedim. Foçadayım. Sevdiğim adamlarla Foçadayım. Kime göre dediler? Kime göre? Ne hangisi kime göre? Bilmiyorum. Ne kime çıkardım. göre? Ne, az önce ne diyordun? göre çok. Iyi. Hayır ya oğlum. Kime göre? Ya çok istedim işte. Ya. Bu basit bir şey abi. Hayattan ne istedim? Hayattan hayattan huzur istedim. Hmm. Verdi mi? Vermedi. Var evet. Verecek mi? Vermeyecek. Allah'ın şeyleri Neden vermeyecek? Ver, vermeyeceğini düşünüyorum çünkü ya. Ne ya? İmkansız. Gelme. Bu bu karanlık sarılatan ne? Peki Mutluluğunuz, mutluluğunuz olan insanlar var mıdır hayatınızda? Var, var tabi daha çok Olmaz mı ya? Var tabi olmaz mı Bravo Öncelikle az önceki soruya bir cevap daha gelsin Sizin mutluluklarınız neler? Fıratı bitti hmm. Elva bitti Şu an elva bitti Ha bizim mutluluğumuz olan insanlar Şu an şu ya hmm. Şu an şu masada ama tabi Ya şimdi insanı da kendini kandırmasına tek gerek yok şu an eyvallah bu etkimiz çok mutluyuz. Sen varsın, ben varım. O var, bu var. Eyvallah da. Ama hani şurada iki tane boş sandalye var. Herkes gözünü oturtuyor oraya muhtemelen değil mi? Yani herhalde oturtman yok. Herkesin gözünde birisi daha oturuyor şu sandalyelerden birinde diye düşünüyorum yani. Ya biz de şarkı açalım Açalım Bizimki de kendimize gelsin Dışarıdan bizi rahatsız eden bir şarkı Var var Var var hangisi Sorma Sorma var mı Yol arkadaşım Sarı odalar Sarı odalar Neden mi yapıyorlar Lan vardı. be Şarkı aldın mı Ey tam biz kendimizi o Ayrıca şeyde de şalar. Yayın kaydını da. Ben buradan açıyorum. Var bende. Da yani. Peki, hani i̇nternet yağışta mısın ya? Fazla kokuyor. Yok orada. Neyse ne diyorduk ha? ya? Neydi? neydi? Soru neydi? Mutluluğunuz olan insanlar var mı? Mutlu? Sizi mutluluğunuzu... Tetikleyen, sizi mutluluğunuza sebep olan... İnsanlar var mı? Yok mu? Yani, onlar orada oturmak istiyor mu? Sıkıntı burada başlıyor diye bir soru gelmiş. Onlar orada oturmak onlar... istemedikleri için orada değiller zaten. Aynen öyle. Hani onlar zaten burada oturmak isteyen insanlar olsa kimse kendi gözünde, kendi nazarında kalkıp da birbirini tutmazdı oraya. Ki zaten hani burada bir şeyler konuşuluyorsa da bu söylemiyorsa abi o insanlar burada oturmak istemediği için söyleniyordur yani. Ha, yoksa 22 dakika olmaz mı? Yani... O insanlar burada oturmak istemiyorduk Biz kendi kendimize oturduyuz onları İstemediler ya Ya onlar da oturdular Sonra kalktılar Sorduk mu dedi artık. Neyi sorduk mu? Oturmak oturmak istemedikleri Ha bir de var bazen Sormadığın için oturmuyorlar Ama bazen cesaret edemiyorsun abi sormaya Ben şahsen sormadım Neden cesaret edemiyorsun yani ya, ya yok ders diyorsun Ki yok demesinden abi Biz belki evet derdi Demek insana bazen daha mantıklı geliyor Hani kesin bir yoktansa Kesin olmayan bir evet Her zaman daha çok insanı Mutlu ediyor belki de daha çok zevk verdinden dolayı belki evet derdi abi ya diyorsun, Ben sormadım diyorsun o yüzden sormuyorsun Sorsaydın Ne sorul muydu Sence de. Oturdu bir yere. Neyse ya. Neyse abi zaten konuşmaya pek gerek yok şu konuları ya. Şey konuşalım ya. Ne yapıyor mesela şu an dünyanın neler ekledi. Mesela neden bu saatte bizi dinliyorlar onu da soralım. Saat 13. 2 saniye kaldı. gidiyor mu Onların istedikleri yanlarına oturuyor muyuz? Sorun <gülüyor> tekrar Kraldan. Koptuk ya. Ne koydun lan tane? soru Soru ha şey yani bir ilk sorum şeydi. Saat 12 herhalde abi değil mi? Evet. 12'de neden oturmuş bizi dinliyorlar? Ya açık söyleyeyim. Bazıları hatır gönül için dinliyor. Bazıları yalnız olduğu için dinliyor. Bazıları da ne olduğunu merak ettiği bir şey keşfettiği için dinliyor. Hatır gönül yani bazıları öyle dinliyor. Çok güzel bir şey var, mi oldu biliyor musun? Bazen güzel bir şey değil. Mesela? Şu an güzel bir şey değil mesela. Gerçekten dinlemek istedikleri için dinleyenler de var. Yani bazen zorunluluk gibi hissediyorlar. Ha. Ayıp olmasın. Ayıp olmasın Aynen öyle bazen ayıp olmasın. ayıp olmasın diye dinleniyor. O da kötü geliyor değil mi insanın? E tabi çok kötü geliyor yani neden beni ben olduğum için değil de Arkadaşları olduğum için Aynen öyle Evet Ya sorun burada aslında bazen birini biri ya, O olduğu için değil de Sosyal statülerden kaynaklı Aynen ya. çok tartıştık bunu sosyal yani, pahişelik hani, dedik yani Aynen öyle Annem annemi çok seviyorum neden çünkü o benim annem Biz muhabbet ederken yine yorumlar gelmiş Asıl mutluluk mut diyebilir miyiz bu noktada? Demek uzun mutluluğumuzu olan insanlar o kadarcık Belki derlerdi kim bilir Yani şu an bir mutluluğuna kızacak başka kimse yok Evet cevabını almakta bir mutluluktur Fazlasına Eşim gerek şey. var mı? Yani, Nasıl yani? yani fazla mutluluğumuzu sağlayacak insanlar o kadarmış demek demiş arkadaş hmm. Fazlasına seni gerek mutlu, var mı? Orada bir sıkıntı var Büyük ihtimalle yanlış yazdığınız yanaşan Seni mutlu edebilecek kişi sayısı zaten bir elin parmaklarını geçmez yani zaten elim tam parmak. bir elin parmaklarıyız. Kesinlikle. Yani o da orta parmak. Bin tane arkadaşın olsun, <gülüyor> üç tane <gülüyor> yakın arkadaşın olsun, <gülüyor> beş Ama tane olsun o mutluluğu getiren onlardır yani bazen. <gülüyor> bazen değil genelde. Genelde. Tabii yani genelde. ya sen aşık olursun, sen birini seversin ya da ne bileyim birinden kazık yersin. Seni mutlu eden o beş parmaktan biridir yani. Doğru. Altıncısı değil. Çok ülke gibi de Ne? Ee, biz yayından kopmuşluk sen tam beş parmak gibi. Beş parmak gibi. Tam beş parmak değil mi? Osa orta parmak. Osa parmak çıkmadı mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam oradan tekrar Sen <gülüyor> beş parmak yani bazen işte sen ne hı hı. demiştin? Valla ne dediğim Şey demiştin bazen. Ha senin zaten mutlu edecek sayısı bu kadar mı? Fazlasına yani. gerek var mı dedim? Fazlasına gerek yok. Zaten mesele hı hı. o yani. Yani aynı neyli? Zaten üç tane sandalye var ama ne diyor? Erkut. <gülüyor> <gülüyor> Yine. O hep böyle. Yaratıcıyorum. <gülüyor> O hep böyle dedim de abi, bir gün Erkut oturuyordu ee, pasaportta bu şeylerin Erkut tanışıyor abi. Bir şeyler anlatıyor mu? Durmadan küfür ediyor. Herhalde şeyden bahsediyordu. Neden hatırlamıyorum? Bir şeyden bahsediyordu. Sürekli küfür var ağızında. saniyede bir küfür ediyor, iki saniyede bir küfür ediyor. Dedim ki Erkut dedim, bak 3 kelime dedim. Küfür kullanma ardarda. Arda. Bir çayda ben ısmarlayacağım sana. Böyle baktı yüzüme, baktı baktı. Ne yapayım o koyayım dedi. Küfür etmeyip ne yapayım o koyayım dedi tamam mı? Bugünden sonra abi şey oldu bizde. Erkut küfür etmediği zaman ya morali çok bozuktur ya hastadır bir şey olmuştur hani. Daha doğrusu Erkut küfür etmediği zaman konuşmuyordur abi herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Sessizdir öyle oluyor değil mi? <gülüyor> Artık uzakta da, o da ama yani Ya şey, Can Yücel diyordu galiba. Bana küfür etme diyorlar usulsüz Nasıl anlatayım bu kadar Kıfretme diyorlar usulsüz Öyledir ha. Bir de şey vardı abi Biraz fazla ama şey kaçacak da Müsaade var mı gerçekten Hayır. Yine Elkut'un elindeki bir kitaptan okumuştum Az ya umut mutluluk getirir mi Yine can yücel söylüyor Umut diyor Bir deniz amı amıdır diyor abi Deniz amı hmm. Bir açılır bir kapanır Bir açılır bir kapanır ama hiçbir zaman açıkken yakalayamaz. İnsan sevdiğiyle bir rakı masasına oturup zamanın durmasını istiyor. Hayda. Zaman durmasa da olur. Sevdiğimizle bir rakı masasına oturalım da. Zaman da. Aynen öyle. O gün bir gelsin de. O gün bir gelsin de. Hepimizin istediği. Hepimizin anlattığı. Söyleyebildi o, o gün mü Değil gelsin ya, de Mişal olsun abi omzunda Mişal olsun abi omzunda Böyle Omzunda bir şey al Herkesin tebessin olsun abi Hani bazen şey olur ya Bazı insanların gözlerinin içine baktığı zaman Gözleriniz dolar <gülüyor> Öyle abi baktıkça gözleriniz doldur Sende konuş ama O da konuşaması Yani sen onun güzelliğinden dolayı konuş ama O Sürekli konuşmasın, bir şey vermesin, dinlesin, dinlenmek isteyecek Ama bir yakın olsun Ne dilin bir Dostlarım Müceyyen Sena çalsın Abi o çok yadırganıyor ya Sessiz ne? kalmak. Neden sessiz kalmayı yadırlıyoruz biz? Neden insan olarak, gen olarak Aslında Neden iki insan karşılıklı adam? olarak sessiz kalamaz? Boş muhabbet etmek yerine Bence çok terzi Neden yapınlarız bunu? Ya muhtemelen Herkese bir şey var çünkü ya bir tavsiye vermeyin şeyi ihtiyacım ama Önemli birilerine yani bir tavsiye vermenin peşinde. Abi tavsiye değil de öyle bir durum oluşuyor ki sanki kendini rahat etmek rahat etmek istediğin için konuşuyormuşsun gibi geliyor. Aslında mı rahat etmiyorsun. İçini boşaltıyorsun diyorsun. İçini boşaltıyorsun. i̇çini boşaltıyorsun. Ama içini boşalttıkça konuştukça o şeylerden iyice dolduruyorsun kendini. Yani sıkıntıları konuşuyorsun mesela, rahatlayayım diyorsun. Konuştukça hatırlıyorsun, hatırladıkça kabarıyorsun. Kabardıkça iyice oluyor. Yani bir ara şey vardı ya, neden içiyoruz diyor, unutmak için diyor. Neyi unutmak için içiyoruz diyor, e neden içtiğin için. Yani aynı onun gibi şey, bazı sorular sürekli birbirini doğuruyor. Kokmadık değil mi? Şey oldu refleks oldu orada bir şey görünce koptuk Aynen koptuk. ben de bazen böyle boşa konuşuyorum Ama Biz arada atlı iyi olabilir evet. Güvenemiyorum efendim yani. Hayırlısı ya Hııı hmm. Söyeket <gülüyor> kullanmış böyle bir şey He ya bu senin amma iyi Bu mi? senin ne havirlisi hayırlısı, hayırlısı inşallah Motto motto <gülüyor> seneler vardı ya neydi? Bilmiyorum ya Hı Bakalı. hayırlısı Bakalım kanka Hı hı hı Çok işliyorsun ya çok geçmiş olsun ya. Sanka <gülüyor> inşallah istediğin olur. Ne? Sanki Sakin. kendim için istedin? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ama öyle ya. Bakma mesela yani çok şey istedik de hiçbirini kendim için istemedik biz beş ay boyunca yani. Yani üniversite sınavı vardı, o vardı, o vardı. Benim için. Ben bu üniversite sınavı süresi boyunca hiçbir zaman hani ya iyi bir üniversite kazanayım dersen aman ben iyi bir yerde okuyayım kafası yoktu. Ya bizimkiler laf yapmasın. Ne bileyim millet harif ya hayırlısı olsun diye da idare eder demesin, insanlar mutlu olsun diye abi, durmadan çabaladık Ama hiç şeyi düşünemedik yani ya bırak insanları kardeşim sen bir kendini mutlu olsun diye. Koy koy bir Rahman gelsin diyemedik düşün. Bazen diyemiyorsun işte, bazen de... Desem bile Rahman gelmiyor. Ha. Rahman sağlık değil mi? Hadi bir sigara arası verelim Bir sigara arası verelim Ne çalsın? Tamam Hadi bir sigara arası var. Demin İsmail bir yazı okuyacaktı yazı okuyacaktı sonra okumuyor Okumuyorum onu dedi O neydi? Sadece bir yazı okuyacakmışım ben sonra okumuyorum onu dedi Neydi o ya? okudun Cemal veya Sürey... Ülkeşeri diyor. Ha evet o, biz onu okuduk. Okuduk Teşir ya. Okudun yani, mu? Okumuş mu? Devam yeşerik şimdi okumayacağım dedim. Daha olarak... yani. bu, evet. Sigara sesini aç görmeden Gidin mi Hı? <gülüyor> Bulamazsak da, da <gülüyor> sigara içeriz Olmuyor Gidin Ben Bulamazsak da ben <gülüyor> yutayım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bunu doğru ya? Oğlum ben yok mu abi? Gel biz aldım biliyorum poşetten. Ve ama e, geçen senen o Para verelim mi? Evet. Ay siz devam edin. Tamam kardeşim. Para yapayım. verelim size. Alınmış. Işte. Evet tamam hallederim Hadi benim içmem fazla bir tane falan. Ne içiyalım? Ne içerseniz 2'li tamam. Kanka para verin mi Kaç, ne aldınız ki? <gülüyor> Beyler, bir dakika şimdi <gülüyor> Kaç, kaç kişi içiyorsan ne geçiyorsan? Ben fazla bir tane içtim, tane içeceğim İsmail içeceğim <gülüyor> 70'lik alalım Fazla uğraşıyoruz 50'li kalın kaç kişi içtik? 3 kişi içiyorsan Biz İsmaille öldürememiştik bir kere Oğlum uzun süredir içmiyoruz, çarpacak <gülüyor> Sen 50 lira. Vallahi ben, ben onu çok net söylüyorum. Sıçı, sıçı da, 4 de daha 50 lira 4 duble daha çıkıyor. Şunu söyleyeyim, şey Ve ciddi 4'ü 5 masam gir başlıyor. Yani 50 alıyorum. Evet. Hala benim 50 çok 8 9 duble <gülüyor> Daha fazla bile çıktıymış. Yani. Gördüm Ama daha da Selam Ben gelince selam söyleyeyim. Az hızlı olun ya. Hayatliyim evet, Hayır numara mı yazıyor? Bunu hmm. çok uğraştırıyor ya Yorum var mı? şuradan buradan açınca şimdi kopacak diye Yok ya bitti o Kopmalıyım Beşe düşmüş kanka. Allah! Ne okunur şimdi biliyor musun? Masada masaya düştü. Hmm. Beş düştü. Ben de bir sene diyorum <Gülüyor> kendine. Yazar Masada kanka. değiştir mi kalsın? Turgutu yarım değil mi? Turgutu yarım değil kalsın Turgutu değiştireyim evet. Edip değiştireyim mi oğlum? Olsun. Değiştir ya. bunu değiştir. Evet. Açtığı bir şey ya. Ahmet Kaya atsana Oha abi. Ahmet Kaya direkt çok... çok Ahmet, Ahmet Kaya'nın ama bak ama benimle daha yumuşak bahçelerindeyiz. Tamam mı ne yapayım ben? Bırak. Tutacaksın var. Şey var mı sizi sevenlere ağlar Var mı? Efendim, benim telefonda var bir atabildiğiniz için. Abi bilgisayar atma lazım. Hı. Dur bluetooth varsa. Müdürü boş ver, ya, boş ver. Kale'de çaksın. Kale'de çaksın. Hadi gel. Hep dönmedik mi? Ya. Ama ne kadar hep dönlük ya. Cidden hep dönlük. Bir söz verdi. Birini... ...bekledik ama o bizi beklemedi. Yani döndük de... ...döndüğümüze değmedik. Bazen... ...dönmek gerekiyor. Değil mi? Bazen de dönmemek gerekiyor. Bunun ayrımını iyi yapmak lazım. Bazen yanlış zamanda dönersin. Bazen yanlış zamanda dönersin. Bazen de... ...dönersin. Bazen de yanlış zamanda... Bu yüzden pek Dön dönenlerden belli ince çizgi indi çizgi, çizgi yani hiçbir zaman da yani. olmaz. Hiçbir zaman benimle. Ela Neyler Go large geçmiş hiç Ya çok güzel bir gün geçireyim. Pandora'nın kutusunu açsana Pandora'nın kutusunu açma Ne, ne saattir yayında yazıyorsun? Pandora'nın kutusunu açılacak bir burada burda değil bir olay yok Genel olarak bir salaklığın olayı diyebilsin Ya ne istiyorum biliyor musun? Şimdi şöyle bir motora bin. Bir kaybol. Yani yola düş. Yolda olmak çok güzel değil mi ya? Yani? Saatin kaç olduğunu umursamadan bir tek elde dur. Paket sigara Ay ışığında arabanın farlarını kapatıp, ay ışığıyla yol Ay ışığında arabanın farlarını kapatıp, ay ışığıyla yol Ay ışığıyla çalışsın araba. Yani göz gözü görmüyorken, sen yolu görmüyorken, nereye gittiğini bilmiyorken bile yolda, değil mi? Bazen yolda olma çok gerekli bir şey. Bazen de insan olarak sürekli bir yolda değiliz. Sürekli ilerlememiyoruz. Ama farklı, ha, bazen farklı Şarkıdan bir şey anlaşılmıyormuş. Yol bir yere gitmez. O oh. bir durma biçimidir. Yaşamak. Hızlı verme için Düşünce hareketten yamaser. erken girelimdir. Kim yazmış onu? Alo. Bu Mazar'dan bir şiiriydi. Çok da güzel bir şiirdir. Hmm. Yazan... Dinleyen'e çok teşekkürler duşuyla hatırlattığı için Yol gereklidir Yol yere gitmez Aslında bizim de gittiğimiz yeri bilmememize gerek yok Gitmek yeterlidir Gitmek her zaman yeterli olmayabilir yani Bazen gitmek çok yeterlidir yani Sen gider miydin? Önemli olan nereye gittiğini bilmek ya Önemli olan nereye gittiğini bilmemek aslında Bazen Bazen bilmemek Bazen Yani her zaman tamam. böyle Tamam Hadi bir, Yani nereye gittiğini bilmen gerekmiyor aslında Aynen Doğru. öyle Bazen anı yaşaman gerekiyor Genelde anı yaşaman gerekiyor Genelde aslında Bazen biz bunu yapamıyoruz, unutuyoruz bunu Genelde. Aslında. Genelde unutur, bazen, bazen. Belki yani. unutulması uzun Yani bazen insan unutmak istiyor ama unutamıyor. Bazen unutması uzun sürüyor. E unutmak gibi bir kavram yok aslında, yani biliyor musun? Hep bir yerde kalıyor, değil mi? Kalıyor tabii evet. Kalmaz mı? Sen onu öyle. Bastıra bastıra çizmişsin yani, öyle ya. Niye kalmasın? Benim de öyle bir şeyim var. Eskisi aşk diyelim. Orta o içinde kalan. Her zaman vardır. Eski değil mi bu? Hiç yaşanmadan biten. Hmm. Olacakken olmayan. Belli sebeplerden var. Anlaşan. Hmm. Şimdi çok klişe çok bir durum aslında, aslında ama. Sevdiğim <gülüyor> kız. Arkadaşımın, çok yakın arkadaşımın eski sevgilisiydi. Ama ben köpek gibi seviyordum. Ve hiç gözüm görmedi. Yani normalde bir arkadaşın eski sevgilisine yazmazsın değil mi? Yani normal zamanda yazmazsın ama elimde değildi. <gülüyor> elimde değildi yani. Bilmiyorum hep onunla olmak istedim. Hayalini kurdum. Ama Yani bir şekilde olmadı. O da hep aklımda Görünce kızı bir Gözlerim doluyor artık şimdi. Ya şimdi aşikte etik yoktur Bunu daha önce Bence söyledim Bence ona katılıyorum Bunu başta yani Benim yaptığım yanlış bir şey de yok Sevmek benim suçum değil Sevmek suç değil Sonra ne oldu Sonra ne oldu abi sonra O kızın başka biriyle Çıktığını gördüm El ele gördüm O daha da bir ee, nasıl desem yüreğime oturdu diyeyim. Yani nasıl anlatacağımız da bilemiyorum. Anladım. Yani biraz silikleşmeye başladı aslında acısı ama hep yani görünce bir sızlama oluyor. Yani i̇ster istemez. Yani görmeyince ya, olmuyor. Görmeyince de oluyor. Şu an rakı içerken oluyor. Rakı içmeden de oluyor. Yani oluyor işte. Yani bazen fazla oluyor. E bazen e, acıtıyor. Bazen de değil aslında. Bazen Genel olarak acıtıyor. acıtıyor. Bazen fazla acıtıyor. Acı eşiğimizi yükselttiniz be. De... Yükselttik yükselttiler vallahi Yani şu an Burak'ı belki e, bu yoğun sınav döneminden kurtulmanın şerefini açıyorum belki ama Sırf onun için de içmiyorum Bu... Aşık olduğum kız için içiyorum Başka şeyler için içiyorum Bilmiyorum yani Bir sürü sebebi var Ama Mutsuz muyum diye sorarsam Değilim Anladın Yani Ben Olmasını istedim Olmadı Benim en yani Peşimden de koştum Pek yapabileceğim bir şey yok sanırım Belki var ama bence sert edemiyor da olabilirim bunu da bilmiyorum Şu an içimi döktüm yani baya <gülüyor> Yani aylardır kimseye anlatamadığım şeyleri şu an Hüze almışıyorum Yani Bayağı bir iç döktümmüş bayağı Ya hoş bir şey aslında ben Bunu pek beceremeyen bir insan olarak Nasıl bir şey olduğunu tadacağım birazdan Birazdan edeyim, yayında olmayacak maalesef Pandora'nın kutusu açılıyor Bok da çıkabilir, olamıyorum <gülüyor> Güvenemiyorum Güvenemiyorum, <gülüyor> bok da çıkabilir evet. Ya herkesin var gerçekten, herkesin var derinlerine gömdüğü, unutmak istediği Kendisi için unutmak istediği daha doğrusu Unutulmuyor be Tabi ki Gerçekten unutulmuyor yani, unutmak istiyorsun ama unutamıyorsun. Unutuluyor mu yine? O aşk olmazdı Ama bu fırsat aşk olmaz diyor. Çok Tuba abimiz söyledi bunu. He. <gülüyor> Tuba sonra... abi biz biraz mark <gülüyor> Reklam önemli. Reklam, re reklam, reklam da yapıyor Ürün yerleştirme var arkadaşlar. Ürün yer. Top biliyor musun? Ama senin olmadığı görmüyorlar değil mi şimdi? Yani radyo <gülüyor> <abi, oğlum>, için <gülüyor> evet beni görmüyorlar. Seni görseler var bayılırlar yine. Beni görseler bayılabilirler tabii canım. Şimdi... <gülüyor> Belki de ayağı kırıklığına uğrarlar bizi görünce. Ya şimdi format <gülüyor> işine çıkmıyor. senin öyle bir şansın yok. Vallahi bilmiyorum abi. <gülüyor> Tuğay abi öyle diyor da bilmiyorum. <gülüyor> Doktor. <gülüyor> Doktor dediği sesi ki bu arada. Kim ki? İsmail. İsmail'e yemin ediyorum adamın dibi dibi. <gülüyor> <are> <gülüyor> Babacım bu çok güzelmiş ya yemin ediyorum. <gülüyor> ama benim sesim niye? Burundan da çıkmıyor Sesim oradan çıkmıyor. Öyle kafa karışık evet. olacak. Şimdi ama duyuyorlar. Ya ben bunu şey yapınca aklıma kim geliyor biliyor musun? Geliyor? Kaybedenler kulübü yok mu? Kaybedenler kulübü yok. Evet Ya ama siz ikiniz de çok benziyorsunuz. Bak sen mesela <gülüyor> çok benziyorsun Necdet İster'e. Ben mi? Evet. Eyvallah. Senin gözler mavi olsa yemin ediyorum sen var ya, aynı. Abi bırak dinleyenlerin hayalinde kalsın ya nasıl olduğumuz. Aa. Ya senin popü olduğun belli oldu yani. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> ses ver. Ses verin sesme dağla. Bak benim sesim çok güzeldir ha. Beni çok gündü var Abi yanık bir türkü okusana. Hangisi? Yanık bir türkü okuyorum. Ne okursun? Abi Haneci'den cevap sana. Ne o, abi. abi ne okuyor? Değil... Ama böyle olmaz ki Abi devam et Devam şöyle... Vallahi... yani? de et ben kankah. Koymasam hiç hani çıkarsa çünkü. karışıyor abi ha. Yok hayır hayır Hava hayır hoparlardan çıkmaz Çıkmaz mı? Evet Ya sen niye bu kadar kederlisin ya? Kederli mi? Yani Hayır Yapımda var yani Vallahi. Ama hep bir yan eksik gibi Eksik Ne? Hiç tamamlanmayan bir yanım var çünkü Allah Allah Aşık, aşık Aşık, aşık. Mahmut sen? Bu kadar kalasız <gülüyor> <içine Allah>. Yok <gülüyor> estağfurullah olurum öyle şey tamam. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben çok şey gördüm Çok bir üniversitede gördüm sizin gibi ve samimi bir ortam görüyorum. Gerçekten birbirinizi seviyorsunuz. İyi, Vallahi. Eyvallah. Hepiniz birbirinizle tatmazsanız zaten. Bu masada zaten buluşmamızı severiz. Allah hiçbir bir zaman da abi, abi, abi hiç hiç önemli değil. En güzel o zaten. Yani abi. Rakip. Müslüman bu ülke hmm. de. Vallahi rakip düşüyor. konuş ya. Valla sıkıntı olmaz değil mi? Bu ülkede ağdımdak içenlerin Müslümanlar. Ya içmeyen de Müslüman. İçmeyen Müslüman ben görmedim valla. Ben gördüm. <gülüyor> valla ben hiç görmedim. Ben gördüm. <gülüyor> Hz. Tugay çarptın ki görmedim. <gülüyor> valla o kadar görmedim. Bir... Çarpılacağım <gülüyor> biraz. <gülüyor> ya bana bir şey olmaz. Yani öyle insanlar görüyorsun ki maalesef. Hı hı. Orada günü bir ayla açanları gördük. Yani geç şimdi onunla öyle insanlar görüyorsun. 1-2-5 saat bir namaz şey, kılıyor, 10 şey. yaşındaki kızı alıyor. Ya böyle insanlar da var. Var tabii canım. Mesela varsa. mesela iş itten emgiyor gitmez. Sabah akşam adam öldürür ama Müslüman. Ben kesinlikle Müslüman değilim. Ben Müslümanı kabul etmiyorum. Abi siyasete tektir. Girelim gelin abi siyasete girelim. Biz de çıkamıyoruz baba çıkamıyoruz. Siyaset şeytanlı. Boşver. Biz ne yapalım? Biz ne yapalım? Zaten devam ediyoruz. Ne yapalım? Sen bize bir türkü söyleyecektin bir türkü söyleyelim. Ya baba edelim, beraber tamam. söyleyelim be. Tamam. Tamam. Evet, <gülüyor> Paralar yok. Sen söyle ben söyle. Kapışalım bir baba kaç şarkı belirleyin söyleyin. Ee. Evet. Video evet, Yok şey yok o. Mikrofon falan değil mi? Ne, ne söylüyorum abi? Ya. Ya. Ya yakında dursun miydi? Yakında dursun abi Abi senin gönlünden hangisi? Ahtaya taşla söyledin mi? Bilir misin? Ahtaya taşla Ahtaya taşla Sen söyle ben eşlik e ederim de bilmiyorum ha. yani. Hadis hadi hadi hadi. de eşlik ederim Hadi hadis hadi Mikrofana söyle Hıh baba onu söyle ver canlı yediğim video çek ha Teşekkür ederim Teşekkür Video Videoya Tamam abi Karadır kaşlarım ferman yazdırır Bu dert beni diyar diyar gizlidir Karadır kaşlarım ferman yazdırır Bu dert beni diyar diyar gizlidir Lokmani kim gelse yaramazdırır Yaramı sarmaya yar kendi gelsin Lokmani kim gelse yaramazdırır yarımı sarmaya yar kendi gelsin Ormanlardan aşağı aşar gezerim Yolumu kaybettim şaşar gezerim Ormanlardan aşağı aşar gezirim. Yolumu kaydettim, şaşar gezerim Yeterli ya Baba, Daha devam ettim Çok teşekkür eder o zaman Vallahi billahi yemin ediyorum Ne evet. denir teşekkür ederim, eyvallah abi ya Abi senden mi Türkiye oğlum artık ya? Ya Popil sen hiçbir şey söyleyemeyin <gülüyor> hep ortalık karıştırıyorsun abi Abi ben söyleyebilsen söylerim Seni <gülüyor> ben... güzel Beni güzel çek Gidem. <gülüyor> Yani izleyenler de pek memnun olmaz herhalde ben söylersem Yani bir yorum alalım mı bilmiyorum. yorum? yorum alalım Sesine sağlık be aslan demiş <gülüyor> Vallahi anladım cidden sesine sağlık yani çok ya güzel ya. söyledik Dadosını Cidden fena pirin ya yani. yaptın yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yürekten ya, söylemek <gülüyor> dedikleri böyle olsa gerek yani cidden yani bu, bu hepsi fok eresant oluyor şu an <gülüyor> <gülüyor> Tabi bence şeyin helvanın etkisi Helvanın etkisi Öyle bir ya Abnöktistan tam böyle bildiğim şey varsa beraber söyleyelim istiyorum. Ben. Yani sen söyle bir gün Türkileri ben en az iki abi, tane çıkaracağım. Yarın derdini ver. Yo maalesef. Başka? Abi Ahmet Çıkın Kaya'dan mı gitsek? Ne yapsak? Ahmet Kaya baba çok ağır. ya Yok yok Ya söyle ya Ahmet Kaya. Çünkü ben o zaman yarım mı söylüyordum? Katlime ferman mı söylesek? Söyler Söyler sen söylüyorsan söyle. Şey ya. Beraber söyleyelim. Ya. Ne kadar fenasın ya? <gülüyor> <gülüyor> ya Mamu sen biraz konuş gözünü sekin ya. Beraber başlıyoruz. Evet bak ne söyleydim Altan ne söyleyelim mi? Ne söyleyelim? Ajder'dan. sevmem abi. Valla. Valla Ajder <gülüyor> onu. Sadece söyleyelim Ya falan. bana olayım senin Yarim derdini <gülüyor> bana Derman olayım senin Düzü gibi cemalime Aşığın olayım senin Düzü gibi cemalime Aşığın olayım Yakma beni, yandırma beni, aşk elinden kaldır beni. Kadar. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> bak, evet, bak oğlan kelebekler geliyor mu oraya? <Gülüyor> <Gülüyor> Hiçbir şey yok mu ya? Sen söylesen mi? Ne dersin? <Gülüyor> Sen de söyle bir tane batır. <Gülüyor> batırayım, batırayım. <Gülüyor> Batırsan da sorun olmaz hereti. Yüzümü bilmiyorlar <Gülüyor> Erzurum Çarşı Pazar. Leyl'im aman aman Leyl'im aman aman Bu sar gelin Bu nap mı oluyor orada ben onu anlamadım. Boş ver abi sen devam et İçinde, İçinde bir kız gezer Oy sen ölüsün Sar gelin <gülüyor> aman Sar gelin <gülüyor> abi, aman <gülüyor> Sar gelin aman sula yârim bir Abi kız şey gezer Oynanan sarı Sar gelin Ay. aman Sar gelin, değil, gelin değil, aman <gülüyor> Sar gelin Abi, aman sula yârim <gülüyor> bu kadar. Ya babacım senin <gülüyor> var ya canlı yerinde. Abi sen şeyin transizir ya. misin? Yar demedin. Sen söyle der, göstereceğim bunu. Ey sevdiğim bir gün bana yardım edin, yardım demedin ey sevdiğim Yar demedin, yar demedin Gece gündüz tenhalarda ağlayanım var demedin Ağlayanım var demedin, yar demedin Seni sevmek suç mu bana Ağlıyorum yana yana Bir merhem verip yarana Sür demedin, sür demedin, sür demedin, sür demedin Yar demedin yar Bir ömür koştum peşinden Gel demedin gel demedin gel demedin gel demedin Demedi miyar diyor? Hey vallahi ben namus. Teşekkürler <gülüyor> <gülüyor> Allah için. Amirim sen. Hey vallahi baştayız. Bak. Ne sekti sen? Yürüyorum ne sekti? Ben pişirdim. Ama vallahi şimdi gidiyor temiz insanlar gibi. Eyvallah, eyvallah Eyvallah. Sağ ol. Cansın? Eyvallah. Ya ama Mahmut hiç konuşmuyor mu ya? Mahmut biraz, biraz bir şey. kendini çekiyor ya, abi. Abi o konuşmaz. O, o dinler. Konuştu mu küfür ediyor zaten. Bamut süpürme canı yerim benim. Ha konuşsana biraz. Yok abi tarzım değil ya. Senin tarzın ne? Senin tarzın konuşmamak. Bu da bir kol. Tarzı konuşmamak <gülüyor> demek. Kim bu değerli olacak? Kim bu değerli <gülüyor> olacak? Abi sesi de güzelmiş ya. <gülüyor> Kim böyle <bu? gülüyor> Mark Süştü ya. Cidan. Neymiş izlemiş şu an? Aslan yayında mı? Hepsini duydular mı? Hepsini duydular abi. Bir daha da dinlemeyeceklermiş abi. Bir daha da dinlemeyecekler. <gülüyor> abi ben onların canlı yiyelim. Nasıl dinlemeyecekler? <gülüyor> <gülüyor> şey. Bak. Bir şey söylüyorum. Abi. Evet. Bu ses sahibi değil mi? Evet. Yaklaşık. Şimdi reklam bir çifti olacak. çıkıyor. için söylediğini söylemedim. İçeri Bak çok iyi kahve falına bakalım. Evet, bak. Sizin ikinizin normalde astaki kişiye bakma. Bak, elemanlar da biliyor mesela. İkisi de. Normal herkes biliyor. Sizin ikinizin bir kişiye bakacak. Yani bak bana baksana anne. Sen asla bakma. İkinizin <gülüyor> onların istediği <gülüyor> bir kişiye. Melis'in. Ha, onların <gülüyor> istediği. Evet. Şimdi siz de bir kişiye bakacaksınız. Sesli güzel olan olana baksınlar. <gülüyor> Yok, yatmak lazım yapalım. Şu an mı yapacaksın sen bunu abi? Şu an diye canım ne şu an? Yani. Yak şu anlat bakalım. Siz dinleyen dinleyenlerden <gülüyor> birini seçin. Ha Dinleyenlerden birini seçeriz. Poçe'ye yol düşen gelsin evet. Fokai restoranı. Aynen. Şöyle Bulsun böyle. Tugay abi. Aynen. Müdresis. <gülüyor> hani Bilet. Biletişime geçin. Aynen öyle ya çok fena fal var. Ben o. Bu... morakı değil herhalde. Valla bak Bakın o. Bu bonsai. <gülüyor> Hayır, değil su galiba. Sen ha. su ona bir daha. YouTube ben inşallah kendim için şey aradım ya? Var, ya. Rakı var mı da? E bu inşallah sizin için Ben içerim o Sen var ya zaten ne görsen içiyorum. <gülüyor> Allah sonunda etsin. <ayrısı. gülüyor> Sıbram sen bir <şu> <gülüyor> Mahmut. <musun>? <gülüyor> Eyvallah. Abi mikrofonu yakın. Ha, özür kardeşim, çok özür dilerim. Estağfurullah. Valla? ben yok. <gülüyor> <gülüyor> <zaten. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İnce saçmalamaya başladı Kaç dinleyen almıştın? Kaç değilsin? Azalmıştır, çok azalmıştır Yoo Hali mi, iyi ha, mi? Abi, Güzel yani Benden bu evin de mi azalmalar? De Yok gibi. saat geç ya abim ondan ya Yok asıl Hemen doldursun abim Şimdi sayıp Yeterli evet. Eyvallah Şimdi sayıpliği çok abi. önemli bir kavramdır yani. Abi sağlığına. olsun Ne demek abi bu sayıpliği? Saat bir kardeşlerinde ötesi Ya yol arkadaşı <gülüyor> şey söylemiş ben ya Yol arkadaşı Abi Poçay'a şey çok yani. gelmem ama bundan sonra gelirsem de bak yemin ediyorum senden baş kimsenin yanına gelmem ağır akı içme Bana koy koysana da Ağabeyim ama şu an Sen Baba var? Babacım şey var mı? Ben gel. Biz o perakeyi tepiyordum da Yok ağabey Sen ne avrika ses yer şey. çok güzel kan. Abi. Mümkün mü? var. Hiç mi var mı şimdi? Yani dalgasını mı? Ondan söyledim. Yok mi? Nivarlı Bitirdin mi yoksa? Ben mi? Daha, yok yok. Yoksa ha sen ben benim ben için söyledin. Evet. İnşallah ya. Oğlum Hayırlısı ya pek yok da öyle. öyle Olmaz ya mimar adam çizim yapıyor herhalde yanlış nokta evet, değil mi? Donmuştur ben, ben de yani. bir çizerim var ya Yemin ediyorum şu ağacı çiz desen Direğin ne ki düz direk değil mi? Çizemem değil. Bak geçen sene <gülüyor> Geçen sene Resimde bir resim yaptım Yani Bir tane resmin Aynısını yaptım Olay bu tamam sadece aynısını kopyalayacaksın Resmi yaptım Resimde bir fil var tamam mı? Bugün bakma falan. Fil film değil yani böyle. Ben anlamıştım zaten. Hoca baktı böyle. Bu, ben bir ben kahkaha bastı adam. Bu ne ya dedi. <gülüyor> ben. Ben şimdi Mona birinci olmuş adamım ben Ana geçmişte. <gülüyor> <Böyle> bir <gülüyor> birinci sınıftayken. Bütün yetenek gitmiş <gülüyor> demek. <gülüyor> Abi vekillerimizi paylaşıyoruz, arkadaşlarımızla beraber katılıyorlar onlarda ki evet. yani. çok yani değişikli bir ortam benim bayın evet. sen niye mi konuştun babacığım aslında evet. konuşurum evet. da yani normalde konuşur, konuşurum konuşurum evet. uzun süredir yapmıyoruz o yüzden insan ne konuşacağını bilemiyor evet. bir de konuşacak her şeyi bitirdik ya Her zaman konuşacak bir şey var bir sene oldu ama yani çoğu Konuşacak çoğu şey şu radyoda konuşuyor Bir de şey oluyor abi bu adamlar Çok özür dilerim böyle çok dinleyenleri var Cidden çok fazla Hani davet de alıyorlar Amasya'ya falan filan Gelin bizde kalın Tahir Lezyoğlu Müzesi'ni gezelim Falan filan tarzında Şimdi bu adamlar da konuştukları zaman şey çok oluyor Hani bu yapılmış Kaybedenler kulübü falan Hani bir özentilik mi var bir şeyin var Hani mezunla onunla alakası yok Burada sohbet amaçlı zamanda açıyorlar konuşalım Beraber. insanlarda da bizim nesin kafası var. Ama gerçekten mesela şu an öyle, Yani e, şey yani... Gerçekten sohbet havası var herhalde. Özenliğin de yok. Abi öyle düşünenler de oluyor yani. Çok fazla duyulduğu için bu iş. Ama bu adamlar da şey oluyor bir de belli bir süre şey sonra ne konuşulacak hani, ne konuşabilir insan? Bazı şeyleri o kadar çok söylüyorsun ki yani. İşte ne bileyim şey o, ne aşktır, odur, budur, ikili ilişkilerdir, kadındır, erkektir, aitliktir, yalnızlıktır falan filan bir Manu sonra konuştum. bitiyor. Bence Hiçbir şeyin sonu yok ya Yok tabi abi ya Yok da işte anlatırken bir yere kadar anlatabiliyorsun İnsanın sonu var geri kalan her şeyin Duyguların sonu yok değil mi? Kesinlikle Öyle Keşkiden de senin kadar güzel Türkçe olmuşlar Yani böyle kelime ağzından böyle daha geniş olsa Çok kitap okumamakta O birazcık olur. şeyden kaynaklı ya Sen bir duble içtin ben üç duble içtim ya muhtemelen ondandır. Şey şey Aynen. Bana Yoksa ben <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> de getiririm. Ondan eksik Abi Ben e, e. yani, e, e. normalde girerim e, e. Öner bir kasa koy. Sabah kar ettirmiş olmaz. Üstü olmaz ama bir tane şey. düm Ya yani, anamı kesten Hadi bitirelim. Şükür yerim be. Ya onlar niye bize konuştu? Çünkü sadece tek tarafı ilerle. Valla. <gülüyor> <Ne oldu? gülüyor> 8 yaşın öğrenme görecek bir durumu oluştu sanki. Ya şimdi dongin yarısı evde artık. Ben ev de ben onun Ev hali canım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. popi sen ne olacaksın? Sen mi? <gülüyor> Abi ne olacağım bilmiyorum abi ya. İşletme okumayı düşünüyorum. Bakalım ya? Ya sende dolandırıcı yok. <gülüyor> Böyle, ya boş bosa o işe girme. Abi dolandırıcı olman gerekmiyor. Memlekette bir ton dolandırıcı var. Taşkı bir farkın yani. olsun diye. Yani 12 yıldır çok iyi gidiyoruz yani. <gülüyor> yani <gülüyor> o, 13 yıldır biliyoruz ya oh. aslında. Biraz siyasete girdik ama. <gülüyor> yani, canımsın benim. Bak, bana şey bilme diyorsun. İçine giriyorsun. Abi <gülüyor> biraz içince illa ki ama girme. Girme. girin de kesmek yani. lazım değil mi? Şimdi, konuşmanın sırası değil. Tamam konuşma ver sırayı ona. <gülüyor> tamam işletmeci oluyorsun kapat. <gülüyor> Sayın Salatçı sen ne olacaksın? Abi vallahi bilmiyorum da şey çok önemli benim için ya. Ne işi yaparsam böyle oturduğum zaman benim ilgi alanım, okuduğum bölüm her neyse yani ne bileyim bir siyaset okumuşsan atıyorum bir siyasetle ilgili bir şey konuşuluyorsa benim sözüm son söz olsun. Hak, adalet, eşitlik kavramı varsa bir hukuk mezunuysam ben o Masada Ben Varsam Benim Sözüm Son Söz Olsun Yok Diktatörlük Değil Ağabey Birazcık da Şey Ya Da Garson Olurum mu Ha Garson Ben Geleceğim Senin Yanına Bak Valla Ben Şaka Yapmıyorum Bir Hafta Sonra Yanındayım Ben Senin Sen Dersen Ki Yok burada Yer Falan Filan Anlamam Burada Yatarım Akşam Yine damlıyor ben mi? Benim işim ne fark eder yani? Ne yapacağım dedi ben deyim. Hem yakışıklısın, hem karizmatiksin hem dilim var. Abi reklamını yapar işte. Yakışıklı He? adamlar çalışıyor derler. İşte değil mi yakışıklı? Allah kızlar yani. gelecek buraya. Sual arkadaş. Öyle bir dünya de. yok abi. Şimdi sormazlar mı adama? Ya madem kızlar geliyor bu çocuk burada oturunca, burada oturduğumuz adamlara bak. Kaç tane kız var aramızda, değil mi? Şimdi bunu sorarlarsa. <gülüyor> Sattan getirilmiyor. <gülüyor> ya demek ki abi, biz geldiğimiz zaman kızımız gelmiyormuş. Öyle bir dünya yokmuş. Kız getiremem de böyle adamlar getiririm sana. Yok ben böyle adamdan ne yapayım? Kırmı lan! Yürü bak! <gülüyor> Mahkeme duvarı gibiyim. <gülüyor> bak burada... <gülüyor> bu benim, Ronaldo. Ronaldo. O da meçhür değil mi? Bu meçhür, bu meçhür. Buraya daha bir kılıf abi. uyduramadık. Hadi ben geldim hadi. hadi. Metin Ali Feyyaz var yazardı Metin <gülüyor> <diye> <gülüyor> bir şiddet. Yok ağabey bu... Bu Ronaldo, Metin Bence Feyyaz şey var diyor. Abi, yap, abi şey. Selçuk Şahin olsun. <gülüyor> ya biz böyle salaklı olsun benim diyor. Hakaret ediyor <gülüyor> Selçuk'a da... Abi Selçuk iyi ki. O ne zaman girse oyna Ya, mutlaka gol giremeyiz. Mutlaka gol yiyoruz. Mutlaka gol <gülüyor> yiyoruz. Ben kuyup fenerli. fenerliyim. Ben de Mutlaka gol yiyoruz. Herkes fenerli mi? Ama var ya bu sene takacak. Bu sene daha. var ya. Bunlara bakma. Yayında mısın? Evet. Şu an yayındayım. Abi 22 dakikada bir futbol konuşulmuş da. <gülüyor> Bak benim videonun bu sene. Oha. Ege bizi dinliyor. Ege kim? Şaval Ya bırak yalan Selamlar Cemal'e. Selam söyle. Kemal Ege'ye Ege. bir selam söyler misin? Selamiyet. Arkadaş Aynen, bize. Arkadaşız. Vallahi. Cemal'e <gülüyor> evet. evet. e, gel çok seviyoruz. Bekliyoruz. Yanınızda masafada. Coca Cola'yı sonra bekliyoruz. Kahve falı. Yine reklam. <gülüyor> çok marksiz ya adamın. İçimiz dışımız reklam. İçimiz reklamı. dışımız reklam oldu. Ya ne yapalım? İşler çok sakat. <gülüyor> Sezon geldi şey. abi? Yani. Abi sezon geldi? Kapatmamız lazım buradan. bu Levent abi. Seni çok seviyorum Levent abi geliyorum. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Dur bu abi. Dur. Abi, abi, abi, de. Biz de bitirelim artık yeme. O yüzden internet kopy duruyor burada sürekli kaç defa internet kopy geldi. Artık bizim de gireceğimiz <gülüyor> yerler var. İyi geceler senden evet, İyi geceler senden Başlayın unutma Hele bir üzülmeyemiz Oh ya. be <gülüyor> Efendim Bak sizi nereden dinleyebiliriz? Kalbim çifti sayfamız var Çifti var mı? Yok. İnternet var. üzerinden link Ay, verelim Her pazartesi 22'de 22-22'de Linki, linki telefona da yazabilirsin yazalım. istersen. Verim ben yazıp katsın. Ne yapıyor şey? muyum? Getir ama. yazayım istiyorsan. Aynen. not geldi. Söylesene oğlum giremeyeceğim şimdi çarptım çok oh. az. Sen bir an seni unutsam, <gülüyor> evet. unutsam o günleri. Al kardeşim. <gülüyor> Aç kal <kalalım. gülüyor> Bak burda ne var lan? Sözlüktsin... Bir, bir ağrı girdi de... <gülüyor> Kasılıyordu <da gülüyor> bir şey olmasın. <gülüyor> o ama Sen kanka yanlış anlama cidden şeydendir. şeydendir. Hayır, bu başlıyorsunuz ya. Hızlı gitmeden de alkolle alakalı. Apandisit kanka, direkt karı ciğer yanı ya. Tehlikeli de şeyin habercisi kanka. Ne derler sana? O hızla devam edersen ya da o şekilde oku... Senin şarjın var mı? 38. Senin şarjın var mı? Okay. Sabaha kadar vaktimiz var.